81. Kurban kesmek. Köyde, çölde, şehirde mukim olan, akil bali, hür ve Müslüman, erkek ve kadının, ihtiyacından fazla nisap miktarı malı veya parası varsa, Kurban bayramı için niyet ederek belli günlerde belli bir hayvanı kesmeleri vacip olur. İhtiyaç eşyası, bir ev ve eşyası ve üç kat elbisedir. Şeyhâine göre, babasının zengin çocuğu içinde, çocuğun malından kesmesi lazımdır. Etini bu çocuktan başkası yiyemez. Çocuktan artan et, satılıp, parası ile çocuğa, elbise gibi, devamlı kullanılabilecek şeyler alınır. Fakat fetva, İmam-ı Muhammed'in içtihadıdır. Buna göre, babanın, çocuğu için kendi malından da, Çocuğun malından da kesmesi vacip değildir. Kurban nisabını bundan evvelki maddede, sadakayı fıtra anlatırken bildirdik. İbni Abidin zekâtın verileceği yerleri bildirirken buyuruyor ki, tarlasından aldığı mahsul veya tarlanın, evin, dükkanın, atelyenin, kamyonun, bir senelik kirası, ne kadar çok olursa olsun, bir yıllık ev ihtiyacını, veya aylık geliri ve aldığı maaş ve ücret, aylık ihtiyacını ve kul borcunu karşılamayan kimse, İmam-ı Muhammed'e göre fakirdir. Fetva da böyledir. Şeyhayne göre, yani İmam-ı Azam'la, i̇mam Ebu Yusuf'e göre zengin sayılır. Çünkü mülkü olan tarlanın ve bu demirbaş malların değeri, ihtiyacını karşılar ve nisap kadar da artar. Bunun kirayı her alışta bir miktar ayırıp biriktirerek fıtra vermesi ve kurban kesmesi lazımdır. Yani büyük sevaba kavuşması lazımdır. Fıtra vermez ve kurban kesmezse İmam-ı Muhammed'e göre günahtan kurtulur. Görülüyor ki her iki içtihat da yerindedir ve Müslümanlara rahmettir. Bu halde olan kimse fıtra vermezse, veya kurban kesmezse, İmam-ı Muhammed'in içtihadı, bunu azaptan kurtarır. Tarlasından hiç mahsul almayan, kiraya da veremeyen kimse, ve ihtiyacından fazla malı olup da, parası bulunmayan erkek veya kadın, İmam-ı Muhammed'in içtihadına uyarak, fıtra vermez ve kurban kesmez. Verir ve keserse, ikinci içtihada göre, fıtra ve kurban sevabına kavuşur. Üzerine vacip olmayan ibadeti yapan, yalnız nafile ibadet sevabı kazanır. Vacip sevabı kazanmaz. Etini fakirlere verirse, sadaka sevabı da kazanır. Vacip olan fıtra ve kurban sevabı ise, nafile ve sünnet sevabından kat kat daha fazladır. Her ibadette böyledir. Diğer üç mezhepte, sünneti müekkede olduğu, mizân-ü ve menâhiçte yazılıdır. İslamiyette kurban kesmek yoktur diyen, kâfir olur. Hazanetül Müftin Müftîn ve Eşbah kitaplarında diyor ki, Evleri ve dükkânları olanın, aldığı kiraları, tarlası olanın, tarlasının mahsûlü veya kirası, çoluk çocuğunu beslemeye yetişmezse, bu kimse fakir sayılır. Zekat alması caiz olur. Görülüyor ki, fetva, İmam-ı Muhammed'e göre verilmiştir. İbni Abi'din buyuruyor ki, mudarebe ve şirkette çok malı olup da alamayanın, kurban kesecek kadar parası, malı varsa keser. Aldığı kira ile güç geçinen kimse, nisaba malik ise, para biriktirip fıtra vermeli ve kurban kesmelidir. Etin hepsini kavurma yapıp, birkaç ay et parasından biriktirerek, gelecek yılın fıtra ve kurban parası olarak saklamalıdır. Böylece, fıtra ve kurban sevabından mahrum kalmamalıdır. Kurban kesen, kendini cehennemden azad etmiş olur. Bir hadisi i şerifte, hasislerin en kötüsü, kesmesi vacib olduğu halde kurban kesmeyendir buyuruldu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki kurban keserdi. Biri kendisi için, biri de ümmeti için idi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem içinde kurban kesmek müstehaptır ve çok sevaptır. Kurban, koyun, keçi, sığır, deveden birini kurban bayramının ilk üç gününde kurban niyetiyle kesmek demektir bir sığırı veya deveyi, yedi kişiye kadar müslüman, Bali kimse, ortak olarak da satın alıp kesebilirler. Bunlara adak veya akika kurbanı da ortak edilebilir. Zenginin satın aldığına, sonradan ortak olmak caiz ise de, mekruhtur. Hiçbirinin hissesi, yedide birden az olmamalıdır. Sekiz kişinin, yedi sığırı ve iki kişinin, İki koyunu ortak satın almaları caiz olmaz. Çünkü her birinin her hayvanda hissesi vardır. Faiz olmamak için eti tartarak müsavi ağırlıkta olarak paylaşmaları lazımdır. Tartmadan bölüşüp helalleşmek caiz olmaz. Çünkü helalleşmek hediye vermekte olur. Taksimi mümkün olan bir şeyde ortak olanların hisselerini ayırmadan önce hiç kimseye hediye etmeleri caiz değildir. Altı kişiye et ile birlikte deri veya bacak da verilirse, tartmadan paylaşmaları caiz olur. Başının da derisi gibi olduğu, hindiyede ve Mecmuayı i yazılıdır. Hindiye'de diyor ki, bayramdan evvel, Allah rızası için bir koyun veya şu koyunu kurban edeyim diyen zengin veya fakir kimsenin, Kurban bayramında bir koyun kesmesi vacip olur, nezr olur. Bayram günlerinden evvel nezri yaparken, fakir iken, bayram günlerinde zengin olursa, ayrıca bir de bayram kurbanı kesmesi vacip olur. Zengin, bunu bayram günlerinde söylerken, bayram kurbanını kesmeyi niyet ederse, bir koyun keser. Bunu bayramdan evvel söylediyse, muhakkak iki koyun keser. Fakir, mutlaka bir keser. Nezr kurbanını satamazlar. Misafirin ve nezri olmayıp, kurban niyetiyle almayan fakirin, bayramda kestikleri koyun, nafile kurban olur. Zengin veya fakir, mevcut koyununu veya kurban niyetiyle satın almadıkları koyunu, kurban kesmek niyet etseler, kesmeleri vacip olmaz. Keserlerse, nafile olur. Zenginin, satın alırken, Bayram kurbanı kesmeyi niyet etmeyip, hayatının nimetine şükre olarak kesmeyi niyet ettiği kurbanı kesmesi vacip olur. Fazla bilgi almak için bir sonraki adak maddesine bakınız. Aşağıda zenginin kesmesi vacip olan kurban bildirilmektedir. Bu hayvanları fakirlere veya hayır yardım cemiyetlerine diri olarak sadaka vermek kurban olmaz. Kesmek vaciptir. Cevherede diyor ki, kurban'a verilen para sevabı yüz misli yani pek çok parayı sadaka vermek sevabından daha fazladır. Kurbanı satın alması, kesmesi ve etini dağıtma ve bunları dilediğine de yaptırması için birini vekil etmek ve parasını veya diri hayvanı bu vekile vermek caizdir. Fakat vekili keserken başında bulunmak müstahaptır. Horoz, tavuk ve vahşi hayvanları, mesela geyiği, kurban etmek haramdır. Mecusilere, yani ateşe tapanlara benzemek olur. Kurban bayramının üçüncü günü fakir olacağını veya sefere çıkacağını bilen kimseye, birinci günü kurban kesmek vacip olmaz. Üçüncü günü zengin olacağını bilenin kurban kesmesi, zilhiccenin onuncu günü, yani bayramın birinci günü, fecr vaktinde vacip olur. Bayramın birinci günü zengin veya fakir ve mukim veya misafir olmaya bakılmaz. Mekke'ye, başka yerlerden gelen hacıların kurban kesmesi vacip değildir. Çünkü seferîdirler. Şehirde kesenlere, bayram namazından sonra kesmek vacip olur. Namazdan evvel kesmeleri caiz değildir. Üçüncü günü, Güneş batıncaya kadar kesebilirler. Köylerdeki hayvan, fecirden sonra, bayram namazından önce de kesilebilir. Bayramın birinci günü, Mekke'de ve Mina'da bulunanlara, bayram namazı kılmak vacip değildir. Her hafta, saç, sakal ve bıyık tıraş etmek, tırnak kesmek, koltuk, kasık temizlemek sünnet olduğu, cuma namazı sonunda bildirilmişti. İbni Abidin Rahmetullâh-ı aleyh, bayram namazı sonunda diyor ki, zilhicce ayının ilk on günü, bu sünnetleri geciktirmemelidir. Hadisi i şerifte, kurban kesecek kimse, zilhicce ayı girince, saçını kesmesin ve tırnak kesmesin, Buyrulması emir değildir. Bunları kurban kesinceye kadar geciktirmenin, müstehab olduğunu göstermektedir. Fakat daha fazla geciktirmek ve hele, 40 gün uzatmak günah olur. Görülüyor ki kurban kesecek kimsenin zilhicce ayının birinci gününden kurban kesinceye kadar saçını, sakalını, bıyığını ve tırnağını kesmemesi müstehaptır. Fakat vacip değildir. Bunları kesmesi günah olmaz ve kurban sevabı azalmaz. Özr ile sakal tıraşı olanın bugünlerde sakal uzatması fitneye sebep olur. Diri kurbanı veya parasını sadaka vermek caiz değildir. Sadaka ederse üçüncü günün akşamına kadar ikincisini keser. Bayram kurbanını üçüncü günün akşamına kadar kesmeyen kimse kurbanı satın almışsa canlı olarak kendini veya kıymetini, gümüş veya altın olarak fakirlere verir. Bayramdan sonra keser ise etinden. Kendi yiyemez. Hepsini fakirlere dağıtır. Bütün etinin kıymeti, canlı kıymetinden az ise, değer farkını da sadaka verir. Satın almamış ise, orta derece bir kurban değerini fakirlere verir. Böylece, cezadan kurtulur ise de, kurban kesmek sevabını kazanamaz. Satın alırken, kusurlu ise veya, kesmeye uygun olarak alınıp, sonradan, Kesmeye mani bir kusur hasıl olursa, zengin kimse bir başkasını alıp keser. Adak olan kurban kusurlu olursa, zengin de fakir de onu keser. Adak ölürse, başka almaları icap etmez. Kurban kesilmeden önce, yününden, sütünden istifade caiz değildir. Vaktinden evvel kesip, etinden yemek ve zenginlere yedirmek de helal değildir. Bunlar fakirlere verilir. Bunun için kurban, arefe günü kesilmez. Bunun etinden kendi yemesi ve zenginlere yedirmesi helal olmaz. Şahitler ile meşru olarak bayram olduğu hükm olunup ve bayram namazı kılınıp kurban kestikten sonra arefe olduğu anlaşılırsa namaz ve kurban kabul olur. Ramazan ve bayram aylarının şahitlerle meşru olarak anlaşılmadığı yerlerde Kitabımızın 89. maddesinde yazılı, ışık usulü ile zilhicce ayının birinci günü ve buradan da onuncu günü, yani kurban bayramının birinci günü hesap edilir. Bayramın birinci günü, bu hesabide bulunan gündür. Yahut bir gün sonradır. Bir gün evvel olamaz. Çünkü gökte ay doğmadan önce görülemez. İhtiyatlı hareket etmiş olmak için, Kurbanları, hesap ile bulunan bayramın ikinci günü kesmelidir. Sevabı mevtalara gönderilecek olanı ise, hesap ile bulunan birinci günde kesmelidir. Çünkü arefe günü de kesilebilir. Kurban kesmeyen Müslüman, ölürken bıraktığı maldan, kendi için kurban kesilmesini, varisine vasiyet etmelidir. Vasiyet edinen kurban, bayram günleri kesilir. Bunun etinden kesen kimse, fakir olsa da yiyemez. Etinin hepsini fakirlere vermesi lazımdır. Vasiyet etmemiş meyit için varisi veya başkaları her zaman kendi malından hayvan kesip sevabını o kimseye hediye edebilir. Sevabı kesenin olur. Meyite de hediye edilir. Bunların etinden kesen de yiyebilir. İki kimsenin kurbanı karışırsa her birinin kendinin sanarak kestiği kendi kurbanı olur. Başkasının koyununu gasp eden veya çalan, canlı olan kıymetini sonradan dahi öderse, kurban etmesi veya satması caiz olur. Çünkü kıymeti ödenince, gasp ettiği zaman mülkü olur. Gasp etmek günahına ayrıca tövbe gerekir. Bir gözü görmeyen, topal olup yürüyemeyen, dişlerinin yarısı yok olan, Gözünün, kulağının veya kuyruğunun çoğu, ön veya arka bir ayağı kesilmiş olan, çok zayıf olan hayvan, kurban olmaz. Boynuzu kırık veya boynuzsuz, uyuz, hasi, yani burulmuş olan kurban caizdir. Dişi hayvanda, erkek de kurban edilebilir. Koyunun erkeği ve beyazı siyahından çok olanı, Keçinin dişisi daha sevaptır. Kıymetleri müsavi ise, Koyun kesmek, Sığır kesmekten daha sevaptır. Koyunun, Keçinin bir yaşını, Sığırın iki, Devenin beş yaşını geçmiş olması lazımdır. Altı ay geçmiş, Yalnız koyun, iri semiz ise caiz olur. Kesilen hayvandan çıkan yavru, Diri ise, Yiyebilmek için, Ayrıca kesmek lazımdır. Ölü ise, yemesi câiz olmaz. Kurbanı kesilecek yere sürükleyerek çekmek, bıçakları hayvanı yatırdıktan sonra bilemek ve birini ötekinin gözü önünde kesmek mekruhtur. Önce diz boyu çukur kazılır. Kurbanın gözleri tülbendile bağlanır. Kıbleye dönük olarak sol yanı üzerine yatırılır. Boğazı çukurun kenarına getirilir. İki ön ve bir arka ayakları uçlarından bir araya bağlanır. Üç kere Bayram tekbiri okunur. Sonra Bismillahi Allahu Ekber diyerek deveden başka hayvanın boğazının herhangi bir yerinden kesilir. Bismillahi derken heyi belli etmek lazımdır. Belli edince Allahü Teala'nın ismi olduğunu düşünmek lazım olmaz. H'yi açıkça belli etmezse Allahu Teala'nın ismini söylediğini düşünmek lazımdır. Bunu da düşünmezse hayvan leş olur. Yemesi helal olmaz. Bunun için her zaman Allah Teala dememeli Allahu Teala deyip h harfini belli etmeye alışmalıdır. Hayvanın boğazında meri denilen yemek borusu, hulkum denilen hava borusu ve evdaç denilen iki yanda birer kan damarı vardır. Bu dört borudan üçü bir anda kesilmelidir. Kesenin de kıbleye karşı dönmesi sünnettir. Hayvan soğumaya başlamadan, yani çırpınması durmadan, ensesini de kesmek mekruhtur. Yalnız ensesinden kesmek haramdır. Hayvan tamam ölüp, çırpınması durmadan kafasını koparmak, ve derisini yüzmeye başlamak da mekruhtur. Kesmesini bilenin, kendi kesmesi müstehaptır. Kadının kesmesi de caizdir. Bilmeyenin, vekiline kestirmesi ve kesilirken yanında bulunup, En'am suresinin 162. İnne Salati ayetini Lâ şerîke leh kadar okuması müstehaptır. Hindiye'de Zebaih bahsinde diyor ki Müslümanın veya ehli kitap olan harbi veya zimmi kâfirin Allahü Teala'nın ismini veya bir sıfatını herhangi bir lisan ile söyleyerek kestiği yenilir. Darülhâd'de Müslüman kasap aramalı, bundaki eti Müslüman kestiğini niyet ederek satın almalıdır. Sığır, koyun, tavuk gibi Eti yenen hayvanların etlerini yemek helal olması için İslamiyete uygun kesilmeleri lazımdır. Yani bir Müslümanın veya ehli kitabın kesmesi ve keserken Allah ismini söylemesi lazımdır. İslamiyete uygun kesilmeyen hayvan leş olur. Bunun etini yemek ve satmak haram olur. Hayvan kesenlerin ve satan Müslümanların bunu iyi bilmeleri lazımdır. Et satın alırken, bunun nasıl kesildiğini sormak lazım değildir. Çünkü, Müslümana hüsnü zan olunur. Müşrikin ve mürtedin kestiği yenilmez. Keserken, İsa veya üç tanrıdan biri derse, yenilmez. Böyle inanır, fakat söylemezse yenir. Kesmek için söylemelidir. Dua için, şükr için söylerse veya Allah'tan başkasını tazim etmeyi niyet ederse, Allah ve Muhammed için derse yenmez. Bir peygambere ve bunun sonradan bozulmuş olan mukaddes kitabına inanan bir kafir, bu peygamber tanrıdır veya oğludur dese ve putlara yalvarırsa da buna Ehli kitap denir. Çünkü ilah, rab, tanrı, baba gibi isimler yardım eden, yaratılmaya sebep olan, çok sevilen manasına da kullanılır. Bu isimleri İsa aleyhisselama bu manalar ile söyleyen müşrik olmaz. Ona üç tanrıdan biri veya tanrı denilmesi hakiki bir söz değil, mecaz olur. Onda uluhiyet sıfatı bulunduğuna inanırsa, mesela her istediğini yaratır derse müşrik olur. Şimdi Musevi, İsevi, Nasrani, Hristiyanların bir kısmı ehli kitaptır hutlara, heykellere, İsa aleyhisselamı sevdikleri için, istediklerinin yaratılmasına sebep olmaları için yalvarıyorlar. İsa aleyhisselama ilah diyen Nasrani'nin kestiklerini yemek, caiz ise de, zaruret olmadıkça, buna kestirmemeli ve kestiğini yememelidir. Kitapsız kafirlerin, mesela Suriye'deki Nusayrilerin ve Derezilerin, yani Dürzilerin, Kestikleri yenilmez. Kesenin nasıl kimse olduğunu araştırıp anlamak şart değildir. Besmele kasten terk edilirse, Hanefi'de haram, Şafi'de helal olur. Cevhere'de diyor ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hacca giderken, yüz kurbanlık deve götürdü. Altmış üçünü kendi kesti. Sonra bıçağı, hazret Ali'ye verdi. Geri kalanı, o kesti. Kurban etini kesen de yiyebilir. Fakir olsun, zengin olsun, herkese ve zimmiye de verebilir. Etin üçte birini evine, üçte birini komşulara, gerisini fakirlere vermek müstehaptır. Hepsini fakirlere sadaka vermek veya kendi evine bırakmak da olur. Zimmi olan kafire de vermek caiz olduğu hindiye ve behçetül fetavada yazılıdır. Derisi namaz kılan fakire verilir. Ne olduğu bilinmeyen kimselere verilmez. Veya evde kullanılır. Yahut devamlı kullanılacak bir şey karşılığı verilir. Tükenen bir şey veya para karşılığı satılmaz. Derisi eti satılırsa parası fakire sadaka verilir. Kesene ücreti olarak da deri ve et verilemez. Kurbanın ve her hayvan etinin yedi yerini yemek haramdır. Bunlar, akan kan, bevlâleti, zekeri, hayaları, koç yumurtası diye satılmaktadır, bezleri, guddeleri, safra kesesi, dişi hayvanın önü ve bevl kesesi, mesanedir. Hindiye'de diyor ki, zekatı ı şer'i, ihtiyari ve zaruri olmak üzere ikiye ayrılır. İhtiyari zekat deveyi nahretmek, Diğer ehhlli hayvanları zephetmek etmek demektir. Zaruri zekat, av hayvanlarını cerh etmek herhangi yerinden yaralayarak öldürmektir. Zephe ederken veya ava, ok, mermi, tazı köpeği gönderirken Allah Teala'nın ismini söylemek lazımdır. Arabi bildiği halde dahi başka lisan ile söylemek caizdir. Bir hayvana söylenen tekbir ile başka hayvan kesilemez zekât-ı ile öldürülen hayvan temiz olur. Yemesi helal ise yenir. Değil ise başka suretle istifade edilebilir. Bir kimse kendi koyununu başkası için kurban ederse, o emretse de etmese de caiz olmaz. Çünkü başkası için onun mülkü olan hayvan kurban edilebilir. Bu kimsenin kendi hayvanını başkasına ve onun vekiline hediye etmesi onların da kabz etmesi yani teslim alması sonra bunu vekil ederek geri verip kestirmeleri lazımdır başkasının hayvanını ondan habersiz onun için kurban etmek caizdir başkasının hayvanını ondan izinsiz kendi için kurban eden sonra kıymetini öderse caiz olur Sahibi, kıymetini kabul etmeyip, kesilmiş hayvanı alırsa, sahibi için kurban edilmiş olur. Emanet, âriyet veya kira olarak elinde bulunan hayvanı kurban etmek, hiçbir suretle caiz değildir. Mermi, av hayvanını çarparak öldürürse veya taş, sopa ile vurup öldürülürse, yenmez. Çünkü, kan akması lazımdır. Kurban satın alınırken, Bayram günü kesmesi vacib olan kurbanı almaya niyet etmelidir. Bunu keserken, tekrar niyet etmesi şart değildir. Bu aldığı hayvanı kurban etmesi şart değildir. Fakat, keseceğinin kıymeti, bundan az olmamalıdır. Satın alırken, hiç niyet etmese de olur. Fakat, bunu keserken veya kesecek olanı vekil ederken, niyet etmelidir. Kurbanını, bir hayır cemiyetine hediye etmek isteyen kimse, kurbanını veya parasını götürüp, bu işte vazifeli memura teslim ederken, Allah rızası için, bayram veya nezir kurbanımı kesmeye ve dilediğine kestirmeye ve etini ve derisini dilediğine vermeye seni vekil ettim demelidir. Memur, gelen veya kendi satın alacağı kurbana bir numara bağlar. Bu numarayı ve kurban sahibinin ismini deftere yazar. Kesilirken sahiplerinin ismini söyleyerek kasapları vekil eder. Etleri dilediği kimselere ve derileri bir fakir vazifeliye verir. Bu fakir derilerin kıymetiyle nisap miktarına malik olmadan evvel elindekileri toptan dilediğine hediye eder. Bu da satar. Paraları arzu edilen yere verilir fakirin kendisine verilen derileri satması veya hediye etmesi caizdir. Birkaç koyun keserse, hepsi kurban olur. Yahut eti çok olanı kurban, diğerleri nafile olduğu daha doğrudur. Kurban nisabına malik olmayan fakir, kendi malı olan hayvanını kurban etmeyi niyet ederse veya kurban niyeti olmayarak hayvanı bayramda satın alıp sonra kurban etmeyi niyet ederse yahut kurban niyetiyle bayramdan evvel satın alırsa bunları kesmesi vacib olmaz. Keserse nafile olur ve etinden yiyebilir ve fakirlere verdiği et sadaka olur. Fakir hayvanı kurban etmek niyetiyle ve belli üç gün içinde satın alırsa bu kavle göre adak olur ve bayramın ilk üç günü içinde kesmesi vacip olur. Diğer kavle göre, nezr olmaz, nafile olur. Zengin ve fakir, nezr kurbanlarının etlerinden kendileri yiyemez ve zekat vermesi caiz olmayan kimseler de yiyemez ve zenginlere yedirmez. Bu günlerde kesmezlerse, bayramdan sonra canlı olarak kendini, eğer satın almamış ise değerini sadaka verirler kesip etini sadaka vermeleri caiz olur. Bayramda kesilen nezrin etlerinin kıymeti, diri değerinden az olursa, farkına ayrıca sadaka vermeleri lazım olur. Akika kesmek Akika, çocuk nimetine karşılık, allah Teala'ya şükretmek niyetiyle hayvan kesmektir. Çocuğa nafaka vermesi vacip olan kimsenin, yedinci günü isim koyması, ve başını kazıyıp, saçının ağırlığı kadar, erkek için altın veya gümüş, kız için gümüş sadaka vermesi ve kendi malından, erkek için iki, kız için bir akika hayvanı kesmesi, hanefide müstehaptır. Akika hayvanı, kurbanlık hayvan gibi olmalıdır. Sonra da kesilebilir. Her zaman kesilebilir. Kurban bayramında da kesilebilir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetten sonra kendisi için akika kestiği şirada yazılıdır. Ölü olarak doğana isim konmaz ve akıkası kesilmez. Etlerinden kesen yiyebilir ve pişmiş veya çiğ olarak zengin fakir herkese verebilir. Akika kesmek Şafii ve Maliki mezheplerinde Sünneti müekkededir. Şafii ve habelliği mezheplerinde kemikleri atılmaz, kırılmaz, oynak yerlerinden ayrılıp toplanır. Bir temiz beyaz bez içinde gömülür. Hanefi ve maliki mezheplerinde kemikleri kırılabilir. Akika çocukları belalardan hastalıklardan korur. Kıyamette anaya babaya ayrı bir şefaat ederler. Mevahi bile dünniye. Birinci ciltte diyor ki, hicretin sekizinci yılında İbrahim dünyaya gelince yedinci günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbrahim'in başını tıraş ettirip saçının ağırlığı kadar gümüş sadaka verdi ve akika olarak iki koç kesti, saçlarını gömdü. Seni seven aşıkların gözü gayra bakmaz imiş. Seni maksud edinenler dünya ahiret anmaz imiş. Gönlün sana verenlerin, ilmi sana erenlerin, gözü seni görenlerin talileri sönmez imiş. Ölmez imiş âşık canı, hiç çürümez imiş teni. Aşk her kimi kıldı fani, ona zeval ermez imiş. Emrine baş eğenlerin, vuslatına erenlerin, bülbül gibi ötenlerin, kimse dilin bilmez imiş. Aşkın ile bilişenler, senin için sevişenler, halvetine erişenler, Ölümden hiç korkmaz imiş. Akılın varsa ey kardeşim, Hakk'ı sevmek olsun işin. Aşk tadını tatmayanın kalbi temiz olmaz imiş.